Bakara Suresinin 84. ayet gerimesinin malini alacağız inşallah taala vakit kalırsa 85. ayete geçeceğiz. Ve ız ahdna mi thawqum, la tesfikun dima akum, ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون Sizden aranızda birbirinizin kanını akıtmayacaksınız, birbirinizi katletmeyeceksiniz, birbirinizi kendi yaşamış olduğunuz bölgeden, şehirden, köyden çıkaracak, kovacak bir takım Tartışmalara, kavgalara, nizalara, düşmanlıklara girmeyeceksiniz. Kardeş olacaksınız. Diye söz aldığımızda ve siz de bu sözü kabul ettiğinizde bu karara uymak istediğinizi belirttiğinizde ve bütün bu olaylar gözünüzün önünde açık ve net olarak cereyan ettiğinde siz ne yaptınız? Bu sözü verdikten sonra sözünüze durdunuz mu? ثُمَّ أَنْتُمْ هَاُولَاءِ Sonra siz ey insanlar ey İsrailoğulları تَغْتُرُونَ enfusakum? Birbirinizi öldürmeye başladınız. Bu sözü verdikten sonra. İslam kardeşliğini, o zamanki tabirle de tabii ki bütün dinlerin adı İslam'dır. İslam kardeşliğini kabul ettikten sonra, İslam hukukunu kabul ettikten sonra, ''Birbirinizin canına kıymayacağınızı kabul ettikten sonra, bu sözü verdikten sonra bir de başladınız ki birbirinizi öldürmeye, birbirinize düşmanlıklar yapmaya, birbirinizi istememeye, kardeşliklerinizi zedelemeye, bozmaya, fitne, fesat tohumları ekmeye başladınız.'' ve tخرجون فريقا منكم من ديارهم <gülüyor> İstemediniz bazı grupları bazı insanları diyarlarınızdan, şehirlerinizden çıkarmaya yeltendiniz, çıkardınız da. Tazaherun aleyhim bil ism Çok açık ve net olarak din kardeşlerinize Düşmanlık gösterdiniz. Net olarak, açık ve olarak, olarak dininiz düşmanlığınızı söyledi. Elinizden düşmanlıklar sadır oldu. Ayaklarınız düşmanlık için yürüdü. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar Bir başkalarının nasıl zarara uğratılacağı Nasıl bu şehirden atılacağı nasıl kendilerine zarar verileceği konusunda kafanızı yordunuz boş durmadı ağzınız delikolu yaptı iftira etti elinizden düşmanlıklar sağa oldu hatta dediniz ki ben bu adamı yalnız bir yerde görsem Allah rızası için öldürürüm halbuki öldüreceğin insan omuz omuza namaz kıldığın insan ne bu kin ne bu nefret Nereden alıyorsun bu nefreti, bu kini? Allah mı dedi sana kız diye Müslümana? Allah mı dedi sana bu Müslümanı bulduğun yerde öldür diye? Kafiri serbest bırakırken Müslümana beslediğin bu kin ne? Nedir? Her Müslüman düşüncesinde illaki de bir başka Müslümanın tıpkısının aynısı olmasına gerek var mı? Her insan... Elbette kendine göre Düşünceleri vardır Kendine göre yolu yordamı vardır Ayetten hadisten anladığı Belki farklıdır Evet İşte İsrail oğullarının bu durumu Allah tarafından Eleştiriliyor Tezaharûne aleyhim Bil ismi vel udvan Günah yere düşmanlıkla onların üzerine yürüdünüz diyor ne yapıyor adam gidiyor şikayet ediyor niye dersi ayet okunmasını hadis okunmasını Arapça dersini resmen açık net olarak bir de bunu Allah rızası için yaptığını söyleyebiliyor bu ne büyük gaflet Allah rızası için Allah'ın kitabına düşmanlık yapılır mı? Allah bundan razı olur mu? Ey gafil! وَيَتُوكُمْ اُسَارَا O istemediğiniz insanlar boyun büküp esirleriniz olarak size geldiğinde تُفَادُوهُمْ Onlara dersiniz ki fidye verin sizi serbest bırakalım. Para verin. Sizin hakkınızda ileri geri konuşmayalım. Doyurun bizi. Gözümüzü, midemizi doyurun. Menfaat sağlayın bize. Doyurun bizi. Biz aslında bu düşmanlıktan kastımız biraz maddiyat elde etmek. Verirsiniz o maddiyatı. Dilimizden emin olursunuz. Elimizden emin olursunuz. وَيَتُوكُ مُسَارًا Teslim olmuş esirler olarak bu insanlar yanınıza gelse de siz ne yaparsınız? Ya bu insanlar kendi gönüllerinden boyun büktüler, yanımıza geldiler. Buyur efendim. Sen efendisin. Sen güçlüsün. Hadi bakalım. Ne istiyorsun benden? Söyle. Dediğinizde Tufaduhum. Fidye isterler size. Fidye. Fidye. Para. Biraz para verirsen seni serbest bırakırım. Ve huve muharramun aleykum bu da muharramdır, haramdır. Hangi hakla fidye istiyorsunuz? Hangi hakla onları diyarlarından çıkarmak istiyorsunuz? Wa huve muharramun aleykum ikhracuhum. Hangi hakla onları şehrinizden çıkarmak istiyorsunuz? Bu size haram olduğu halde bunu nasıl yapıyorsunuz? Bütün bunlar biz Müslümanız diyen insanlara hitap. Kafirlere değil ha, biz Müslümanız. Tevhid dinine sahibiz. İslamız, Müslümanız. Allah rızası için hareket ediyoruz biz. Veli kullarız. Allah'ın dostlarıyız. Ama filanlar, pişmanlar, onlar Allah'ın düşmanı. Haşa. Ahkam kesiyor adam. Cennette tapulamış Cennet benim öbürleri cehennemde gidecek Cennetten bir karış vermem diyor Tapulamış Aklı evvel Sana Allah o yetkiyi verdi mi Bir kere sen bakalım Bu kinle bu nefretle Bu dedikoduyla Bu düşmanlık beslemelerle Allah'ın dininin önüne setler çekmekle Dini faaliyetlerin Dini derslerin önüne set çekmekle Utanmadan bir de Nasıl da cennetlik olduğunu iddia ediyorsun? Allahu Teala işte bu tür insanlara hitap ediyor. Efetu minune bi ba'd el kitab ve tekfurun bi ba'd Siz kitabın bir kısmına iman ediyorsunuz da diğer bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Kitabın bir kısmına iman ediyorsunuz da bir kısmını İnkar mı ediyorsunuz? Bu nasıl Müslümanlık? Kabul edeceksen hepsini edeceksin. Okuyorsun ayeti kerime. Efendim ne diyorsun? İyyâken âbudu ve iyâken estâîn. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım beklerim. Olmadı diyor. Ben ferandan da medet bekliyorum. Sen nasıl Müslümansın da olmadı diyorsun. Ne hakla, ne cüretle. Ayette nasıl olmadı diyorsun. Ayet. Allah'ın kelamı. Değiştirecek miyiz Allah'ın kelamını? Yahudiler gibi. Allah'ın kelamını Yahudiler, Hristiyanlar tahrif etmediler mi? İşlerine gelmeyince bu ayet olmadı böyle. Nasıl olacak? Böyle olacak. Haşa ve kella. Ne haddini bilmez insanlar. Ya teslimiyet yok. O zaman allah Teala diyor ki siz kitabın bir Kısım ayetlerine iman ediyorsunuz, bir kısım ayetlerine de iman etmiyorsunuz ve bir de Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz ha? Afetu minune bi bazı el kitab, wetkfurune bi bazı kitabın bir kısmına iman ediyorsunuz ve bir kısmını inkar ediyorsunuz. Feme <gülüyor> ceza umeyef aldalik. İçinizden bunu kim yaparsa bunun cezası. Feme ceza umeyef yef'al... Men يفعل ذلك منكم dünya hayatında rezil ve rüsvay bir yaşam onları beklemektedir dünya hayatında alçaklık aşağılık düşüklük rezillik rüsvaylık onları beklemektedir Kölelik, güçsüzlük miskinlik onların cezasıdır dünya hayatında başlıyor Kitabın bir kısmına iman etti, bir kısmına iman etmemenin cezası, dünya hayatında rezil ve rüsvay bir yaşam içerisinde olmak. Düşkün ve miskin problemler içerisinde, can yakıcı, can sıkıntısı veren, problemli bir hayat içerisinde olmak. Adam zannediyor ki, benim çocuğum hayırsız. Kardeşim, belki de Allah veriyor sana. Allah sana bela olarak veriyor. Niye? İşte böyle böyle günahların yüzünden, Zannediyorsun ki çocuk, yani bende bir günah yok çocuk hayırsız. Bende bir günah yok, gelin hayırsız. Bende bir günah yok, bizim kız hayırsız. Bende bir günah yok, bizim komşu hayırsız. Bende bir günah yok, efendim şu şöyle böyle. Ya halbuki bütün umurun, emirlerin, işlerin müdebbiri Allah-u Teala. Ve yavmen kıyâme yuraddûne ilâ eşeddil azâb bu sınıf insanlar var ya, hem Müslümanız dedikleri halde, Müslümanız dedikleri halde, Müslümanlara kim besleyen, nefret besleyen, açık ve net olarak düşmanlık için hayatını adayan, düşmanlık yapan, işini gücünü Müslümanlara, Müslümanların ırzına, şahsiyetine, dinine, yaşantısına, ibadetine, gayretine leke getirmeye çalışan, açık ve net düşmanlık içerisinde olan, ve onları bulundukları yerden kovmak isteyen, hatta camiden kovmak isteyen, camiye sokmamak isteyen o insanlar var ya işte onlar kitabın bir kısmına iman ediyorlar, bir kısmına da iman etmiyorlar. Onlar dünyada rezil ve rüsvay olacaklar. Öyle bir hayat onları bekliyor. Ahirette ve fil ahireti ne diyor allah Teala? Ahirette de onları elem verici en şiddetli, en şiddetli kafirlerden daha fazla onlara şiddet uygulanacak. Eşedil azap diyor çünkü. Azabın en çetini, azabın en çetini ahirette onları beklemektedir. Azabın en çetini. Bunlar ayet kelime. Günahlar yukarıda, cezalar aşağıda. İtiraz olan varsa isim başka sorsun. Günahlar yukarıda, cezalar aşağıda. Günahlar ne? Günahlar kardeşliği bozmak. Kardeşlere, Müslüman kardeşlere kin, nefret duymak. Yukarıda hepsi yazıyor. Açıkladım efendim. Cezası da aşağıda. Dünyalık cezası var, ahirettik cezası var. Ve Allahu bi gafilin amma Allah yapmış olduklarınızdan gafil midir zannediyorsunuz? Allah yapıp durduklarınızdan gafil midir? Asla değildir. Asla değildir. Allah gafil değildir. Bu yapılanlardan Allah gafil değildir. Allah davacıdır. Allah hem dünyada hem de ahirette intikam sahibidir. Ben Müslümanım. Allah benden intikam almaz. Deme. Eğer günahın varsa azabı bekle. Eğer tövbe etmiyorsan. Evet. Bu ayetler kısaca böyle. Tabii bu ayetleri daha uzun açıklamak lazım ama vakit kısa. Bu ahur davana Elhamdülillahi alamin. Sallallahu alâ nebiyinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn.